ya yeni kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül Çiğdem ve Özden. Bugün 19 Ocak 2012. 19 Ocaklardan biri, son 5-19 Ocak bizim için öncekilerden farklı geçti. Çünkü 5 yıl önce tam bugün kardeşimizi aldılar bizden. Üstelik de bu 19 Ocağın, bu son 5 yıldakilerin içinde bizi aldıkları gündeki 19 Ocaktan farklı ama çok daha önemli bir özelliği var. O da 2000 önce dava sonuçlandı. Ee, adalet arayışında zaten bu davadan kimsenin çok büyük beklentisi yoktu. Kimse devletin kendi hukukuyla kendi örgütünü yargılayamayacağını ya bunu yapmayacağını biliyordu. Ama bu kadar da olmaz dedirtecek e, bir sonuçla karşılaştık. Meğer gerçekten gözümüze soka soka destekledi ki iki tane milliyetçi kendini bilmezin bir araya gelip e, yaptığı bir şeymiş bu. Ee, şu anda herkes Agos'un önünde. Ee, biz bu programı bir çarşamba akşamı e, çekiyoruz. Ee, hepimiz orada Agos'un önünde olacağız. İstedik ki şu an Agos'un önüne gelemeyenler, e, çeşitli sebeplerde burada bulunamayanlar için veya bulunmayı dilemeyenler için genel olarak en başından bugüne nasıl bir fotoğraf vardı, ne nereden nereye gelindi bunu bir anlayalım. Bunun için Ümit Kıvanç'ın 19 Ocak'tan 19 Ocağı diye yaptığı çok güzel bir belgesel var. Bu belgesel tamamen konuşmalara dayandığı için radyodan da verebiliyoruz. Şimdi birazdan bu belgeseli vereceğiz. En başında ilk 19 Ocak'ta ve sonrakilerde neler oldu? Ve geldiğimiz nokta ne? Aslında bu belgesel 2 yıl önce çekildi ama 2 yıl da bir araba boyu yol alınmadığı için hala içindeki tüm bilgiler geçerli. Ee, işte şimdi bu belgeselle baş başa bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta mutlaka sivri genel olarak değerlendiren avukatların katıldığı, aktivistlerin katıldığı bir program yapacağız. Ama onun haftası bu hafta değil diye düşündük. Ee, herkese güzel bir hafta dilerim. Ee, görüşmek üzere. Fırant'ın katili hiç alışılmadık ve umulmadık şekilde çabucak yakalandı. Tabancası, sonradan cinayetin simgesi haline gelen beyaz beresi, cep telefonu. Hepsi yanındaydı. Otobüse atlamış memleketine dönüyordu. Üniversite sınavından dönen öğrenci gibi. Emniyete göre civardaki güvenlik kameralarının çektiği görüntüler televizyonlarda yayınlanınca, O.S.'nin babası oğlunu teşhis etmiş, gidip polise bildirmişti. Bunun üzerine O.S.'nin kendi adına otobüs bileti aldığı öğrenilmiş, yolda yakalanmıştı. Bazı gazeteler O.S.'nin Trabzon'a otobüs biletini bir kadının aldığını yazdılar. Kimliği belirsizdi, belirsiz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Samsun Otogarı'nda yakalanan Ose emniyete götürüldü. Çay ocağında kahramanlar gibi ağırlandı. Türk bayrağı önünde videoları, fotoğrafları çekildi. Bunlar basına dağıtıldı. Bu yazıyı artık şöyle tam kafasının üstünden denk getirebilirsiniz. Kardeş. Geliyor zaten. Vatan toplar. İlk ifadesinde tek başıma yaptım demişti. Pırant'ın yazıları kanına dokunmuş, o da daha önce adımını atmadığı İstanbul Osman Bey'e gelip vermiş. buluvermiş, vuruvermişti. O.S. İstanbul'a getirildi ve yeni ifadesinde Trabzon'da atış talimleri yaptıklarını, silahı iyi kullandığı, hızlı koştuğu için onu bu işe uygun bulduklarını anlattı. Galiba tek başına değildi. Cinayetin üstünden iki gün geçmemişti ki İstanbul Emniyet Müdürü çıkıp, olayda siyasi boyut ve örgüt bağlantısının olmadığını ilan etti. Memleketimizde doğup büyüyen herkes bu açıklamayı zihninde şöyle tercüme etmişti. Örgütlü ise de aydınlatmamızı beklemeyin. Skandaldı tabii, gidermek lazımdı. İstanbul Valisi, gazetecilerin hayretli bakışlarını öfkeyle savuşturmaya çalışarak, suçun örgütlü olup olmadığını belirleme görevi savcılarındır dedi. Biraz önce bültenlere düşen beyanla ilgili gerekli düzeltme yapılmıştır. Ben şüpheli o gün samasta müdafi olarak e, e, bir örgüt iç, örgüt mensubu olmadığını, e, örgüt bu olayın işlenişinin örgüt e, maiyetinde olmadığını, örgütün e, bir örgüt işlemi olmadığını. Medya güvenlik kameralarına takılmış OS görüntülerine mahkum kalmaktan çabuk kurtuldu. Çok Yasin Hayal sahneye çıkmıştı. Ose onunla ilişkisini şöyle özetlemişti. Yasin öldür dedi, öldürdü. Yasin Hayal'in buna cevabı adliyeye götürülürken... ...Orhan Pamuk akıllı olsun diye bağırmak oldu. Ama Ose onun istediği şekilde akıllı davranmadı. Yüzleştirildiklerinde... ...niye öldürttün onu bana diye sordu Yasin'e. İkisi de Pelitli dendi. Pelitli belli ki üzerinde epey çalışılmış... İlginç bir memleket köşesiydi. Cinayetten üç gün sonra jandarma bölgesindeki Pelitli'de belediye hoparlörlerinden üniformasız kimselere bilgi vermeyin anonsları yapılıyordu. Jandarma devletin başka kanallardan istihbarat toplamasını istemiyordu anlaşılan. Pelitli'den bir gencin anlattığına göre jandarma gençleri bir kafeye toplamış, polisten şikayetçi olmaları için onlara ifade yazdırıp imzalatmıştı. Cumhuriyet savcılarınınca sorgulanan Oseh, Pişmanım noktasına geldiği sırada ortaya Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olarak gözüken bir kilit isim çıktı. Erhan Tuncel. Figüranlardan harbi yardımcı oyunculara doğru ilerliyorduk. Erhan Tuncel karanlık bir gençti. Polis muhbiriydi. Trabzon emniyetiyle sıkı fıkıydı. Büyük Birlik Partisi ile ilişkileri vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan Erhan Tuncel hakkında gönderilen rapor tam 48 sayfaydı. Raporu yollayan İstihbarat Daire Başkanı, Trabzon'un eski emniyet müdürüydü. Rapora şu notu düşmüştü. Buradaki bilgiler hayati önemi haizdir. Hiçbir şekilde deşifre edilmesin. İncelendikten sonra hemen imha edilsin. Gerekirse yeniden yollarız. Erhan Tuncel susma hakkını kullanmasa anlatabileceği o kadar çok şey vardı ki. Trabzon'da McDonald'sı bombalayan Yasin Hayal'in kanlı pantolonu onun evinde bulunmuştu. Fakat bu delil polislerce ortadan kaldırılmıştı. Mahkeme Erhan Tuncel'in polis zoruyla duruşmaya getirilmesini istemişti. Ancak o hiçbir duruşmaya gelmemiş, getirilmemişti. Üstelik bunu talep eden mahkeme de daha sonra onu unutmayı tercih etmişti. Onun yerine Trabzon valisi konuştu. Tıpkı İstanbul Emniyet Müdürü gibi o da cinayeti amatörce diye nitelendirdi. İdeolojik örgüt yok dedi. O da her şeyi biliyordu. Oysa İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcısı tutuklanan beş sanığın suç işlemek üzere silahlı çete oluşturduklarını düşünüyordu. Yürüm işlemek için oluşturulmuş silahlı suç örgütünün üyesi oldu. Ancak niyeyse bu beş kişi... Tutuklanırken terör örgütü kurmakla suçlanmadılar. Zanlıların lehineydi bu. Hrant'ın öldürülmesinin üstünden 10 gün geçtiğinde bütün o bildik tuhaflıklar ardarda arda karşımıza çıkmaya başladı. Medyanın muhtemelen haklı olarak kilit isim ilan ettiği Erhan Tuncel, cinayetten neredeyse bir yıl önce birilerinin Hrant'ı öldürmeyi planladığını Trabzon Emniyetine ihbar etmiş, onlar da bunu İstanbul Emniyetine iletmişti. Peki ne olmuştu? Üstelik bu bilgi Ankara'ya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de iletilmişti. Görüldüğü gibi bilgiler boldu, oradan oraya iletiliyordu. Daha önce acımız sonsuz açıklaması yapmış olan İçişleri Bakanı bu sefer de bütün iddialar araştırılacak dedi. İkisi de pek tanıdık laflardı. Nitekim sonrası bu lafların niye içi boş olduğunu anlamamız için düzenlenmiş bir kurs gibiydi. Trabzon Emniyetinden bir yetkili Yasin Hayal ve arkadaşlarının telefonlarını mahkeme kararıyla 3 ay boyunca dinlediklerini ama bunu sürdürmek istediklerinde şahıslar polis bölgesinde ikamet etmiyor gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini açıkladı. Aynı yetkili haddimizi aşıp jandarma bölgesinden istihbarat topladık diye ekledi. Ama fiziki takibi jandarma fark edince kestik. Polisle jandarma rakip miydi? Rakipse hangisi bizim taraftaydı? Ocak ayının son günü Yasin Ayel'in eniştesi Coşkun İyici gözaltına alındı. Hrant'ın öldürülmesine ilişkin planı o da biliyordu ve iki yıldır muhbirlik yaptığı jandarmaya bunu bildirmişti. Jandarma istihbaratından iki yetkili bunu onayladı. Onlar da biliyordu. Aslında ortada eğer teşvik edilmediyse bile basbayağı göz yumulan acımasız bir cinayet planı kadar koskoca bir güvenlik skandalı vardı. Devletin buna tepkisi pek sert oldu. Ose ile Yasin Hayal'in formasını giydiği Peritli Spor'un sahası kapatıldı. 2007'nin Mart'ında Trabzon Emniyeti'nden bir polisle Erhan Tuncel'in telefon konuşmaları ortaya çıktı. Reis nasılsın? Bir kardeşimsin ne yapıyorsun? Vallahi de ne yapalım abi. Belki bizimkiler mi? aramıştır biliyorsun da konuşayım. Yok yeni söylediler de yeni haberim oldu. <gülüyor> İremiyim mu lan? E, Halbizle alakası yok abi. Biz de çalışıyoruz işimizde yüzümüzdeyiz abi. Ha. Bir onlarla görüşeyim de sene görüşürüm abi, tamam. O zaman da söylediklerini biliyorsun. Şimdi ister istemez doğal olarak o tarafa yüklenme olacak. yüzden yüklensinler, bir şey çıkacağını zannetmiyorum, istedikleri gibi. Çünkü şu an yani çıkış olmadı buradan yani. Ç çocuk vardı da bir tane. Ha, o buradaydı yani. Hiç çıkış olmadı. Bunun düşündüğü çocuk. Neydi onlar da? Zeynel diye bir çocuk vardı da. Hı. sonra bir tane daha çıktı da zannetmiyorum çünkü yani bulunma şekli belliydi. Vurulacak şekilde eğer öyleyse bunlarla alakadır da zannediyorum. Bunlar ya oğlum kafaya sıkmışlarsın. Bire kafaya sıkmışlarsın. Ha, tek farklılık tabii canım. Tek farklılık kaçmayacaktı ama bu kaçtı. Yapımcılarla yönetmenlerin senaryoyu niye değiştirdiğinin tartışmasını andırıyordu. Anlaşılan bu polisin olacakları ayrıntısıyla önceden bilmesinde bir gariplik yoktu. Gözaltına alınan Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı, Erhan Tuncel ile Yasin Hayal'in Hrant'ı öldürme planı yaptıklarını Trabzon'da herkesin bildiğini söylemişti. Bu insanların hepsi Büyük Birlik Partisi'nin Alperen Ocakları'nda tanışmıştı. Erhan Tuncel basının eline geçen bir fotoğrafta Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemen arkasında görülüyordu. Büyük Birlik Partisi bu olayla ilişkisini reddetti. Yazıcıoğlu her fotoğraftan bir suçlu mu çıkaracağız diye sordu. Bu şartlarda suçlu çıkarmak zaten kolay değildi. Erhan Tuncel'in cinayetten önce evde yapılan hazırlık toplantılarında yer alan daha sonra tutuklanıp sanıklar arasına katılacak olan ev arkadaşı pek garip şeyler anlatıyordu. Polis cinayetten sonra Erhan Tuncel'i güya gözaltına almış öbür zanlıların ifadelerini okumasını sağlamış sonra bırakmıştı. Trabzon polisi Yasin Hayal ile Erhan Tuncel'in telefon görüşmelerini kaydetmişti. Savcılar bu kaydı istedi. Emniyet bir DVD gönderdi. Ancak içinde arayan, aranan numaralar, arama saatleri, tarihleri filan yoktu. Savcılar bu ayrıntıları istediklerinde şu cevabı aldılar. Size yolladıktan sonra bütün bilgileri imha ettik. Savcılar sanıklardan Mustafa Öztürk'ün de telefonunun dinlendiğini öğrendiler. Ve Trabzon emniyetinden kaydı istediler. Emniyet... Başka birim dinledi, biz dinlemedik diye cevap verdi. Oysa Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı onu sadece Trabzon Emniyet Müdürlüğü dinledi diyordu. Savcılar, Trabzon'dan gönderilen cep telefonu mesajlarına ilişkin kayıtlarda değişiklik yapıldığını düşünüyorlardı. 765 mermi lazım diye bir mesaj değiştirilmişti mesela. Bunlar yüzünden sorgulanan, yargılanan herhangi bir emniyet görevlisi yok. Trabzon İr Jandarma Komutanlığı'nın bu işte ihmali var mı diye araştıran dört müfettiş, jandarma istihbarattan dört er hakkında soruşturma yapılıp yapılmaması konusunda bile anlaşamadılar. Sonuçta jandarma istihbarattan sadece iki görevli hakkında soruşturma izni verildi. Amirleri de soruşturulsun talebi reddedildi. Ve sadece iki polis hakkında soruşturma açılabildi. Biri Samsun Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi Çay Ocağı'nda OSE'nin bayraklı kahramanlık görüntülerinin çekilmesine izin veren şube müdür vekili, öbürü fotoğrafları basına dağıtan komiser. Trabzon Valiliği, haklarında soruşturma açılması istenen polislerle amirlerinin herhangi bir kusuru bulunmadığını ilan etti. Samimi çay ocağı görüntülerinin aktörleri gibi onların da soruşturmasına gerek yoktu. Tabii İstanbul Emniyetindekilerinde, 2006 Şubat'ında, Trabzon İstihbarat Şube Başkanı İstanbul'daki muadilini aramış, Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürme planını bildirmişti. Hayal'in ağabeyinin çalıştığı fırından söz edilmişti bu konuşmada. Her ne yapıldıysa bir tutanak tutuldu, fırın bulunamadı yazıldı. Müfettişler bir yıl sonra gidip buldular. Fırın yerinde duruyordu. Hrant Dink cinayeti davası 2007'nin 2 Temmuz'unda başladı. 500 aşkın avukat müdahil olmak için başvurdu. Sanıkların sayısı bu arada 18'i bulmuştu. Gece yarısına kadar süren ilk duruşmada 12 tutuklu sanıktan 4'ü tahliye edildi. Bunlardan birinin suikaste kullanılan mermileri getirdiği ileri sürülüyordu. Dink ailesinin avukatları karara itiraz ettiler. Reddedildi. Soruşturmanın genişletilmesi talebini ise mahkeme haklı buldu. Böylece Yasin Hayal'e ilham verdiği söylenen emekli albayın telefonu dinlenerek tutulan kayıtlarda araştırılacaktı. Onu da tanıyorlar, biliyorlardı. Telefonunu dinlemişlerdi. Ağustos'ta Sabiha Gökçen'le ilgili yazı yayınlandıktan sonra Grant İstanbul Valiliği'ne çağrılmış, vali yardımcısının odasında iki istihbarat görevlisi ona hayatının tehlikede olduğunu ima etmişlerdi. Bu görüşmeden vali ve İçişleri Bakanı haberdardı. Hrant'ın hayatının tehlikede olduğunu biliyorlardı. Sonra birkaç sivil polis Dink ailesinin evine gelmiş. Herhangi bir tedirginlik hissederseniz bizi arayın demişlerdi. Yetkililerin Hrant'ı korumaya yönelik ilgisi ve dikkati bundan ibaretti. 301'den açılan davalar, bunlar bahane edilerek mahkeme önlerinde yapılan eylemler. Hrant'ın avukatlarına ve ona destek olmak için mahkemeye gelen dostlarına açık saldırılar... Ve Hrant'la birlikte Agosu'da hedef alan tehditlerle oluşturulan ortam, cinayete elverişli zemini yaratmıştı. Bu ortamda Hrant'ı aramızdan almaları kolaylaşmıştı. Pelitli'den kalkıp gelen, Bangaltı Osman Bey kalabalığına karışan bir genç, üç el ateş edip milyonlarca insanın umudunu karartabildi. İstanbul Emniyet Müdürü olaydan bir gün sonra bu örgüt işi değil diye kestirip atmıştı civardaki banka ve mağazaların güvenlik kameralarının cinayet günü sabahından öğle sonrasına kadar çektiği görüntüler nedense bulunamadığından, OSE'ye ya yardım eden ya da onu uzaktan kollayan birileri var mıydı bilemiyoruz. Cinayetin gerisinde örgüt bulunmadığından gayet emin olan Trabzon valisi, emniyet görevlileri hakkında soruşturma izni vermiyor. Davanın bir numaralı sanığı bir polis muhbiri. Görünen o ki, Jandarma da herhangi bir kusuru bulunduğuna inanmıyor. Hrant'i kaybettiğimizde, onca çaresizliğimize rağmen, yüz bini aşkın insan onu uğurlamak için sessizce yürüyerek direncimizi gösterebildik. Hrant'i unutturmayacağımızı gösterdik. Bu gerçek suçluların ortaya çıkarılması ve ibretlik bir şekilde cezalandırılması için güçlü bir talep de aynı zamanda. Ama ardından mahkeme önünde oluşturabildiğimiz güç suçluları kollamak isteyenlerin direncini kırmaya yetmedi. Bu dava bizim için arkadaşımızın güler yüzlü cesaretine, samimiyetine, inancına sahip çıkma davasıdır. Onun ruhunu biraz olsun huzura kavuşturabilme davasıdır. Aynı zamanda bu memleketin onur davasıdır. Arkadaşımızı katleden şebekenin ortaya çıkarılmasını, ve cezalandırılmasını sağlayabilirsek Hrant'ın en çok istediği şeylerden birini başarmış olacağız. Bu memleket ırkçı katillere ve görevlerini onları korumak için kötüye kullananlara ait değil. Bunu göstermiş olacağız. Bizim buralarda insanca talepleri yok etmenin esas yolu süründürme, usandırma, ruh kurutmadır. Hrant'ın katillerinin yargılandığı davanın bu yola sokulmasını önlemek için Duruşma günlerinde adalet isteğimizi ete kemiğe büründürmeliyiz. Orada olmalıyız. 2008'e biz böyle girdik. Yapacağımız hiçbir şeyin hırrantı geri getirmeyeceğini elbette biliyorduk. Ancak adalet duygusu bizi biraz olsun teselli edebilirdi. Biz hırrantı anmaya hazırlanırken, Yasin Hayalini abinin cinayet sırasında İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Trabzon'daydım demişti. Suikast günü katilin yanında bulunduğundan şüphelenilen ikinci kişi o mudur diye araştırılıyordu. Bir yıl sonra... Birileri cep telefonu sinyallerine bakmayı akıl edince, o gün nerede olduğu anlaşılıvermişti. Bunu akıl edenler ne yazık ki cinayeti aydınlatmakla görevli olanlar değil, Hrant'ın yakınlarıydı. Sekiz ay daha geçti. Osman Hayal gözaltına alındı, bırakıldı. Mahkemeye tanık olarak çıktı. Hatırlamıyorum dedi. 21 ay sonra cinayete katılmakla suçlandı, davanın 20. sanığı oldu. Adalet yolunda hızlı gitmek yasaktı. İstanbul Emniyetinde inceleme yapan baş müfettişin raporu, sade vatandaş diline tek cümleyle tercüme edilebilirdi. Şöyle, Trabzon'dan gelen ihbar üzerine hiçbir şey yapılmamıştır. Müfettişler 6 polis hakkında soruşturma istedi. Eski Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akkürek de İstanbul polisini suçlamıştı. İstanbul'a bildirdik gereğini yapmalarını bekledik demişti. Ona İstanbul Emniyet Müdürü'nün gelen istihbaratı düşük kodlu diye nitelediğini hatırlattılar. Kestirip attı. Kod diye bir şey yok. Bu yazı okuyan herkesin tedbir alması gerekir. Cinayet ihbarını İstanbul'a hem yazıyla hem telefonla bildiren Trabzon İstihbarat Şube Müdürü de düşük kod mod diye bir şey yoktur dedi. Yazıyı gören gereğini yapar. Müfettişlere göre... İstanbul polisi sadece gereğini yapmamış değildi. Fazlası vardı. Cinayetten üç gün sonra yaptıkları araştırmayı önce yapılmış gibi göstermişlerdi. Emniyet müdürüyle ilgili müdürlere ilişilmeyip sorumluluğun altı polise yıkılmasına Hrant'ın avukatları itiraz ettiler. Sen misin neden? Bölge İdare Mahkemesi hiç kimse soruşturulmayacak dedi. Başka bir mahkemede Trabzon polisinin herhangi bir kusuru olmadığına hükmetti. Devlet işlerinin kuralıydı. Adam yetkili ise aynı anda kusurlu olamıyordu. Oysa sırf o fotoğraf bile sıkı bir soruşturmaya yol açmalıydı. Söylendiğine göre Trabzon'daki bir toplantıda... ...Krant Dink vurulacak, kim yapar denmiş... O gün Samast, ben diye kalkınca onu alkışlamışlardı. O anda fotoğrafı çekilmemişti. İstanbul Emniyetindeki pozu bu eksikliği gideriyordu. Katile bayrak önünde kahramanlık pozları verdiren Samsun polisleri değildi. Samsun'daki skandaldan ötürü de kimse kabahatli bulunmamıştı. Polis ve jandarmaların katille birlikte kahramanlık pozları vermesinden ötürü sadece iki polis yargılanmıştı. Onlar da zanlıyı nezarethaneye koydurmamak ve görüntüleri basına sızdırmaktan beraat ettiler. Samsun'daki yargıçlar suç işlendiğine dair inandırıcı delil bulamamıştı. Polisin kapıları adalet isyanlarının yüzüne kapanırken jandarmanınkiler birden açılıverdi. Trabzon jandarmasından Assubay Okan Şimşek ile uzman çavuş Veysel Şahin, bütün yetkililerin ağır ihmalinin bedelini ödetmek üzere kurban seçilmiş gibiydiler. Sadece onlar yargılanıyorlardı. Söyledikleriyle görevlilerin birbirini koruyarak ördüğü surlarda gedik açtılar. o ana kadar üstlerinin baskısıyla yalan ifade verdiklerini açıkladılar. İtirafları bir olağan şüpheliği ön sıralardan sahneye taşıdı. Muhbirleri Coşkun İyici cinayet planını onlara bildirmiş, onlar da Trabzon Jandarma İstihbaratı'nın başındaki kıdemli yüzbaşı Metin Yıldız'a aktarmışlardı. Yüzbaşı toplantıda konuyu komutanı Albay Ali Özü e açmıştı. 2004'te McDonald's'ı bombalayan, Pelitli'de oturan Yasin Hayal'in İstanbul'da Ermeni asıllı bir gazeteciyi öldüreceğine yönelik arkadaşların edindiği bilgiler var demişti. Albay Öz'ün cevabı bunu sonra özel olarak görüşürüz olmuştu. Birkaç gün kimseden ses çıkmayınca Assubay Şimşek, istihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'a gidip bu bilgi önemli bir şey yapmayacak mıyız diye sormuş, Yıldız onu başından salmıştı. Yüzbaşı anca Hrant öldürüldükten sonra konuyla ilgilendi. Asları onun istediği şekilde ifade versin, muhbir iyici de çenesini tutsun diye. Mahkeme, tarihi itirafların ağırlığına uygun davranarak duruşma tutanaklarını savcılığa gönderdi. Suç duyurusunda bulunmaya eşdeğerdi bu. Gazeteciler yeni görev yeri Bilecik'te polis adaylarına plaket veren Albay Ali Öz'e koştular. Öz, askerim konuşamam dedi ve ardından Bilecik'ten de alınıp Bursa'ya atandı. Galiba hiçbir yere sığmıyordu artık. Trabzon'da görev yapmış randarmalar birbiri ardına arkadaşlarının söylediklerini desteklediler. Üçü ihbar geldi, komutanımız geçiştirdi dediler. Biri de din cinayetinin işleneceğini jandarmanın 6 ay, polisinse bir yıl önceden bildiğini ekledi. Zaman zaman aralarında konuşmuşlardı. Sahi o mesele ne oldu? Yeni bir emir geldi mi? Bağ bunda. Sonra 19 Ocak günü televizyondan izlemişlerdi. Yüzbaşı Metin Yıldız tanık olarak mahkemeye geldiğinde komutanıyla kader birliğini terk ettiği anlaşıldı. Yüzbaşı daha önce müfettişlere ifade verirken bir Türkiye klasiğine başvurmuştu. Ordu ve jandarmanın yıpratılması maksadıyla muhbiri yönlendiriyorlar diye konuşmuştu. Aslarını suçlamış, önceden bilgi getirmediler şimdi getirmiş gibi yapıyorlar demişti. Gerçek tam tersiydi. İhbar sanki cinayetten sonra gelmiş gibi sahte evrak hazırlatmıştı. Söylediği yalandı. Aynı yüzbaşı şimdi suikast istihbaratını alıp komutanına ilettiğini inkar etmiyordu. Ali Öz amirimizdir diyordu. Yapılan yapılmayan her şey onun sorumluluğundadır. İçişleri müfettişlerine göre yüzbaşı da sorumluydu. Albay Öz'le birlikte onun içinde soruşturma izni verilmesini önerdiler. Top valideydi. Trabzon valisi Nuri Okutan bir spor kulübünün etkinliğinde plaket verdiği jandarma komutanını ilk soruşturmadan korumuştu. ...bu sefer korumadı, soruşturulsun dedi. Albay itiraz için mahkemeye başvurdu, reddedildi. Temmuz ayında memleket Ergenekon operasyonuyla sarsılırken... ...Ali Öz nihayet tanık sıfatıyla da olsa mahkeme karşısına çıktı. Cinayetin üstünden bir buçuk yıl geçmişti. aslarının ifadeleri önüne kondu. Albay, yeminle söylüyorum, hatırlamıyorum dedi. Mahkemede gerçeği anlatan asları için... ''İfadelerini neden değiştirdiler anlamadım.'' dedi. ''Cinayetten önce Dink'i de Agos'u da bilmezdim.'' dedi. McDonough's bombalandığında Trabzon'da mıydı? Onu da hatırlamıyordu. ''Hafıza sorununuz var mı?'' diye sordular. Albay dik durdu. ''İnsan her şeyi hatırlamayabilir.'' dedi. Cinayet istihbaratına ilişkin bir belgenin altında imzası vardı. Oysa Albay Öz, Yasin Hayal'den haberinin bile olmadığını ileri sürüyordu. Belgeyi hazırlayan personelimdir, dedi. Önünüze gelen her belgeyi imzalar mısınız, diye sordular. Komutan alındı. Böyle soru sorarsanız cevap vermem, dedi. Yine de verdi. Usulüne uygunsa imzalarım. Her haberin doğru olup olmadığını da bilemem. Öz, sanki komutan değil, evrak kayıt memuruydu. Bilgileri değerlendirmez, sırf usule bakardı... ...işler onun dışında yürürdü. Gerçeği anlatan öbür sözleriydi. Günlük toplantılarda istihbari bilgiler bana verilir... ...ben de gereği için emir veririm. Başka nasıl olacaktı zaten? Albay duruşma çıkışında gazetecilere kızdı ve gitti. Efendim... Açıklama yapmayacak mısınız efendim? Açıklama mısınız? Pardon efendim... Artık adı sadece 1999'da 10 insanın öldürüldüğü Ulucanlar Cezaevi vahşetiyle değil, Hrant Dink cinayetiyle de birlikte anılan bir subaydı. Ve galiba emrindeki insanları fena kızdırmıştı. Emekli yarbay Oğuz Çağlar, Hrant öldürüldüğünde Trabzon Jandarma Asayiş Şubesi'nin başındaki binbaşıydı. O da tanıktı. Suikast ihbarı iki istihbarat elemanının çalışıp çabalayıp elde ettikleri ...güvenilirlik derecesi yüksek bir bilgiydi ona göre. Ali Öz bunu... ...bilerek veya bilmeyerek... ...önemsememişti. Çağlar, albayı suçlayan aslarının... ...ifadelerinde kesinlikle... ...samimi olduklarını vurguladı. Suikast ihbarı üstüne... ...aralarında tartışmışlardı. Böyle bir haber nasıl önemsenmez diye. Ancak elleri kolları bağlıydı. Cinayetten sonra Ali Öz muhbirle görüşülmesini, bildiklerini sağda solda söylersen senin için iyi olmaz denmesini emretmişti. Yani albay hatırlamıyor olamazdı. Oğuz Çağlar, albayın sağ kolu Yüzbaşı Yıldıza, sorarlarsa bildiklerimi anlatırım demişti. Albay Çağlar'ı bir daha sabah toplantılarına almadı. Aynı muameleyi gören bir subay daha vardı. Yüzbaşı Hüsamettin Polat. Trabzon Jandarması'nın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürü. Polat mahkemede çağların anlattıklarının hepsini doğruladı. Komutanı Aliöz için en ufak olayı atlamaz dedi. Cinayet ihbarını geçiştirmesini bu yüzden yadırgamıştı. Hrant Dink gibi tanınmış bir adamın öldürüleceğine dair istihbarat geliyor, önemsemiyorsunuz. Bunun haklı gerekçesi olamaz diyordu Yüzbaşı Polat. Vardığı sonuç suydu, elimde kanıt yok, kasıt var mi? ama basit bir ihmal de diyemem. Polat... Cinayetten sonra belgelerin değiştirildiğini, eski raporların imha edildiğini de doğruladı. Bundan sadece Ali Öz değil, Yüzbaşı Metin Yıldız da sorumluydu. İki subayın anlattıkları cinayetten sonraki inceleme hakkında da şüphe yarattı. Alayın en kıdemlileri arasında bulunmalarına rağmen, sorarlarsa anlatırız diyen bu iki subayın ifadesi alınmamıştı. Şimdi anlatıyorlardı işte. Bir yolunu bulup, hakikati açıklamaya karar vermişlerdi. Jandarma istihbaratçılarını da itiraf için yüreklendirmişlerdi. Granting Duyarlılık Grubu bütün idari soruşturmaların yeniden yapılmasını istedi. Emniyette de yeniden inceleme gerekliydi. Orada da baskı altında konuşturulmayan, bilgi gizleyen birileri olabilir diyorlardı. Bunları grup adına iktidar partisinden bir milletvekili parlamento'da söyledi. ...herhangi bir polisin soruşturulması mümkün olmadı. Cinayet davasına bakan mahkeme... ...Albay Ali Öz için yargı yolunu açan jandarmaların ifadesini alıp... ...dava dosyasına koydu. Bu iki yılın ilk kayda değer olayıydı. Yasin Hayal mahkemede... ...McDonald's'ın bombalanması dahil... ...her şeyi Erhan Tuncel'in planladığını ileri sürdü. Tuncel polisle ilişkisini hatırlattı. Bana ne dedilerse onu yaptım. Niyetim kötü olsa cinayeti ihbar etmezdim dedi. İddiasına göre polisler ona şöyle demişlerdi. Bu olay önemli. Gözünü dört aç. Bir şey olursa kimse gözümüzün yaşına bakmaz. Senin de başın büyük belaya girer. Pek doğru çıkmadı. Polislerin gözü yaşarmadı. Tuncel de öyle hiç başı belaya girmiş bir insan gibi davranmıyordu. Bir ara sanıklardan Mustafa Öztürk'le dalaştı. Erhan para için arkadaşlarını sattı. Alperenlerden niye kovulduğunu kendisine bir sorun diyen eski Trabzon Alperen Ocağı Başkanı'na ne kovulması karşılığını verdi. Alperenlerin anahtarı bende. Alperenlerin anahtarının kimde olduğu sayeden meseleydi. Yasin Hayal sık sık Büyük bir Partisi ve Yazıcı Yazıcıoğlu'na sesleniyordu. Partinin Trabzon örgütleri cinayet davasına battıkça batmıştı. Yasin Hayal üyemizdi ama atmıştık dediler. Yalan çıktı. Hayal cinayet sırasında BBP'liydi. Eski Alperen Ocağı Başkanı telefonda Yasin Hayal'i inkar edebilir misin? Edemezsin diye konuşuyordu. Eski BBP il başkanı Yaşar Cihan ona hapisteyken para yardımı yaptığını önce inkar etse de Sonra kabullenmişti. O zaman hayali avukat tutan da oydu. Tutuksuz sanık Cihan mahkemede tüm sanıklar oğlumdur diye konuşunca yargıç nasıl yani diye sordu. Her dediğinizi yaparlar mı? Cihan evet dedi. Ne dersem yaparlar. Erhan Tuncel Muhsin Yazıcıoğlu'nun Trabzon gezisinde her an yanındaydı. Aynı karede yer aldıkları fotoğraflar çoktandır ortadaydı. BBP lideri onun için tanımam bile üyemiz de değil diyordu. Ama Tuncel'in telefonda bir polise Yasin Hayal'in durumunu Yazıcıoğlu ile görüşeceğim dediği duyulmuştu. BBP lideri kendilerine karşı komple kurulduğunu ileri sürüyordu. Yardımcısı siyasi cinayetler 16-17 yaşındaki çocukların değil yabancı istihbarat servislerinin işi diyordu. Ancak Erhan Tuncel, Yasin Hayal, ...Mustafa Öztürk ve o gün Samas'tan önceki katil adayının Hrant'ı öldürmeyi konuştukları yer... ...Mossat merkezi değil, Trabzon Alperen ocağıydı. Tuncel polise, Yasin'i sıkıştırmasınlar diye genel merkezi arayacaktım... ...ama siz varsınız diye aramıyorum demişti. Bahsettiği CIA'nin değil, Bebepe'nin merkeziydi. Bunlara rağmen kimse bu partiyi herhangi bir şeyin odağı saymadı. Yaşasın Büyük Birlik Partisi, yaşasın Alperen Ocakları. Yasin Hayal, mahkemeye geliş gidişlerinde BBP'ye seslenmeyi sürdürdü. Ergenekon sanığı avukatı Fuat Turgut ise düpedüz, cinayetin tertipçisi Erhan Tuncel'dir diyordu. Mahkemede Tuncel'e sık sık tekrarladığı, ben burada birilerini temsil ediyorum sözüyle ne kastettiği soruldu. Cevabı şuydu. Benimle aynı görevi yapanlar bir suçu ihbar edersek Erhan gibi oluruz diyorlar. Ne demek istediğini anlamak için polisin yardımına ihtiyaç var. Suikasta güvenlik güçlerinin ihmali olup olmadığını araştırmak üzere mecliste bir komisyon kurulmuş resmi görevlileri birer birer sorgulamaya başlamıştı. Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek komisyon karşısında kendisi orada müdürken Trabzon Emniyetine muhbir yapılan Erhan Tuncel'i sahiplendi. Tuncel'in böyle deşifre olmasından sonra bu tarz çalışan kişilere ilişkin sıkıntılar yaşadıklarından yakındı. Bu tarz ne demekti acaba? Cinayet planlarken bir yandan polise de anlatmak gibi bir şey miydi? Tuncel'in McDonald's eylemindeki garip rolü henüz çözülememişti. Tanıklığa çağrıldığı mahkemeye çıkmayan Tuncel, Yasin Hayal'in babası McDonald's duruşmasına gittiğinde oradaydı. Gerekirse Yasin için deli raporu alır, onu kurtarırız demişti Bahattin Hayal. Tuncel'in adının cinayetten sonra gözaltına alınan sanıkların ilk ifadelerinde hiç geçmediği söylenmişti. Suikast planlanırken işin içinde olan... ...rantın fotoğrafını internetten indirip öbür sanıklara veren birinden... ...ilk anda kimse söz etmemiş miydi? Bilemiyoruz. Her şey bu adamın sadece muhbir değil, planlayıcı olduğu şüphesini yaratırken... ...emniyetin tepesinden bir yetkili onu sahipleniyordu. Tuhaf ama, Akyürek bir yandan da Tuncel'in emniyetle ilişkisinin... ...cinayetten iki ay önce kesildiğini ileri sürüyordu. Tuncel, bilgi saklamış, yalan söylemiş... Senaryo haberleri üretip sıkça para istemiş, güvensizlik yaratmış, sonunda muhbirlikten çıkarılmıştı. Mahkemeye Akküre'nin imzasıyla gelen yazı da bu iddia ediliyordu. Tuncel, bu yazı için oradaki personeli aklama amacıyla düzenlenmiş bir belgedir dedi. İşine son verildiğini Tuncel'e kimse bildirmemişti. Küre’kten sonra meclis komisyonunun karşısına geçen istihbaratçı polis de, müdürü de Yasin Hayal'i cinayetten vazgeçirsin diye Erhan Tuncel'le görüştüklerini anlattılar. Polis Yasin Hayal'e engel olamaz mıydı? Niye illa Erhan Tuncel aracılığıyla onu ikna etmeye uğraşmıştı? İki sanığı cinayetten üç saat sonra gözaltına alıvermeleri, olayı ne kadar yakından izlediklerinin kanıtı sayılmaz mıydı? Bilemiyoruz. Akyürek, ile ilgili belgeleri savcılığa gönderirken, inceledikten sonra imha edin uyarısı yapmıştı. Mahkeme bunları tekrar istediğinde Akyürek yine uyardı. Belgelerin hayati önem taşıdığını, deşifre olursa istenmeyen sonuçların doğabileceğini bildirdi. Yasin Hayal ya da Erhan ile ilgili hangi bilgi hayati önem taşıyabilirdi? Ortada cinayet vardı. Devlet sırrı mıydı bu? Yasin Hayal'in babasının anlattıkları doğruysa birilerinin vahim sırları olmalıydı. Mahkemede şunları anlattı Bahattin Hayal. McDonald's olayından iki gün sonra polisler gelip Yasin'i aradıklarını söylediler. Beni ve karımı götürdüler. Müdür Yahya Öztürk odasında bana, bu ülkenin Yasin gibilere ihtiyacı var. Bayrak düştü. Yasin gibi gençler bayrağı kaldıracak dedi. Kur'an'ı ve Musin Yazıcıoğlu'nun resmini göstererek biz buna göre çalışırız dedi. Ben Yasin artık öldü dedim. O da bizim için ölmedi. Bundan sonra yaşayacak dedi. O zaman bu söyledikleri bana bir şey ifade etmemişti. Granting olayı oluncaya, Samsun'da bayrak kalkmıştır denilinceye kadar hiçbir şey anlamamıştım. Daha sonra savcıya ifade verdim. Savcı bana bunlar başına sıkıntı olur. Niye anlatıyorsun? Başına dert açar. Korkmuyor musun dedi. Güç ve yetki sahipleri adalet isteseler kurcalayabileceklerine çok ayrıntı vardı. Ancak meclis komisyonundaki siyasetçiler pek de fazla kurcalama yanlısı görünmüyorlardı. Hrant Dink suikasti bir ateşten toptu. Siyasetçiler ellerini yakmak istemiyordu. Komisyon birdenbire görevinin son bulduğunu ilan etti. Ama jandarmaların itirafları siyasetçilerin bırakıp kaçma planını suya düşürdü. Komisyon çalışmaya devam kararı aldı. Bu sefer de Ergenekon operasyonu yüzünden siyasiler birbirine girmiş, zaten ağır aksak yürüyen komisyonun çalışması daha da zorlaşmıştı. Meşhur albayla yardımcısı yüzbaşıyı dinlemeye bu koşullarda hazırlandılar. Askerler komisyona gelmedi. Jandarma genel komutanlığı komisyonda ifade verseler sakıncası olur mu diye mahkemeye sormuş, cevap bekliyordu. Hukuka saygı üst düzeyliydi. Mahkeme buna karışamayız dedi, parlamentonun çalışmasına müdahale edemeyiz. Bu galiba jandarmanın beklediği cevap değildi. Albayla yüzbaşı meclise geldiler ama tek kelime etmediler. Meclise saygılarından gelmişlerdi. Parlamentoya saygı da üst düzeydeydi. Temmuz sonuna doğru meclis komisyonunun başkanı basının karşısına geçti. Polis ve jandarmayı kusurlu bulduklarını açıkladı. Gazeteciler İstanbul valisiyle emniyet müdüründe kusurlu bulup bulmadıklarını sordular. AKP'li başkan böyle tuzak sorular sormayın dedi. Niyet uzak olsun. Ne avlanacaktı bu tuzakla açıklamadı. Onların da dediği evet bizim canımız yanıyor. Biz bu işlerden acı çekiyoruz. Ama bizim acımız hafifletecek olan şey şudur. Burada hukukun kazanmasıdır. Bu olduğu zaman aynı zamanda devlet de bundan kazanç çıkacaktır. Yani ailenin bize söylediği budur. Adalet yolundaki sürat yasağı sanıklara moral veriyordu. Katilin yaşı 18'i geçtiği için duruşmalar basına açıldığında sanıklar da açıldı. Aşırı rahat ve laubaliydiler. Sık sık birbirlerini suçluyorlar, kan dondurucu tartışmalara giriyorlardı. Yasin Hayal cinayet günü Agos'un önünden arayan o günün telefonda İçeri girip hepsini tarayayım mı? diye sorduğunu, kendisinin orada masum insanlar da vardır diye izin vermediğini öne sürdü. O gün Samast aksi iddiadaydı. Güvenliğin kafasına sık, içeri gir, onlara da sık. Dedi. Kasım ayında cinayetten bu yana yapılan en ciddi resmi çalışma tamamlandı. Başbakanın görevlendirdiği 3 müfettiş ne kadar rahat çalışabildiler bilemiyoruz. Yasin Hayal'in yurt dışıyla yaptığı telefon görüşmelerine uzanmaları mümkün olmamıştı mesela. Hayal, McDonald's'ı bombaladıktan hemen sonra Almanya'da bir numarayı aramış. Amerika, İsviçre, Hollanda, Rusya ve Kıbrıs'tan bir takım kişilerle toplam 53 görüşme yapmıştı. Kimlerle görüştüğü araştırılmamıştı. Müfettişlerin araştırma talebini iki ayrı savcılık ve adalet bakanlığı olay yargıda gerekçesiyle geri çevirdi. Yasin Hayal'in kullandığı telefon hattının sahibi Burdur nüfusuna kayıtlı başka biriydi. Müfettişler bu adamı bulmak üzere harekete geçtiklerinde suikasten 7 ay sonra trafik kazasında öldüğünü öğrendiler. O gün Samas'ta cinayet silahını temin eden kişi de suikasten altı ay önce deniz kazasında ölmüştü. Tesadüf mü? Bilemiyoruz. Başbakanlık teftiş kurulu müfettişlerinin vardığı sonuç şu. Bu cinayet önlenebilirdi. Sorumlular hakkında yeniden inceleme ve soruşturma gerekiyordu. Bu raporun kendi başına fiili sonuç yaratması imkansız. Devlet düzenimiz böyle bir raporu sadece inceleme sayıyor. Siz toplumu yöneteceksiniz. Yönetici ve yönetilenin sizi eleştirmekten başka ve dört yılda bir de size oy vermekten başka herhangi başka bir silahı yok. 2008 biterken durum böyleydi işte. Cinayetin üstüne ikinci yılda geride kalıyordu ki Türkiye için büyük, adalet için küçük bir adım atıldı. Albay Ali Öz ve Yüzbaşı Metin Yıldız hakkında nihayet dava açıldı. Onlarla birlikte Trabzon jandarmasından dört görevli daha sanık sandalyelerine oturacak. İhmal sonucu cinayete sebep olma diye bir suç var yasalarımızda. Cezası 10 yıldan 25 yıla kadar hapis. Albay ve emrindekiler bu suçtan yargılanmıyor. Görevi ihmalden yargılanıyorlar. En çok 2 yıl hapse mahkum olabilirler ve suçlama sadece ihmal olduğu için bu ihmalin derin sebeplerini öğrenemeyebiliriz. Albay ve personelin yargılandığı davayla esas cinayet davasının birleştirilmesi endişemizi biraz dağıtabilirdi. Bu yönde herhangi bir işaret yok. Herhangi bir polis yetkilisinin yargılanabilme ihtimali de ufukta görünmüyor. Moral bozucu değil mi bütün bunlar? Zamanın vicdanları aşındıracağını bilenlerin oyunları. Adalet hep uzaklarda kalsın isteyenler. Biz adalet istemeye devam edeceğiz. Arkadaşımızı öldürttüler. Vicdanı ancak adalet tatmin eder. Memleketin vicdanı da adalet duygusuyla yıkansın istiyoruz. Adalet istiyoruz. Başka türlüsünü bilemiyoruz. Mamma Sarı gelin, kaynaylaştık ilmanı, neyinim aman, neyinim aman, sarı gelin, fakirles.